Bunun için Allah'ın isteği uyarınca acı çekenler iyilik ederek canlarını güvenilir Yaradan'a emanet etsinler. Zaman sona ererken açığa çıkarılmaya hazır olan kurtuluşa kavuşasınız diye iman sayesinde Allah'ın gücüyle korunuyorsunuz. Bugün var olup yarın ocağa atılacak olan kır otunu böyle giydiren Allah'ın sizi de giydireceği çok daha kesin değil mi ey kıt imanlılar? Gökte uçan kuşlara bakın. Ne eker, ne biçer, ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Allah yine de onları doyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz? Öyleyse ne yiyeceğiz, ne içeceğiz ya da ne giyeceğiz diyerek kaygılanmayın. Uluslar hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa Allah bütün bunlara gereksinmeniz olduğunu bilir. O günah işlemedi. Ağzından hileli söz çıkmadı. Kendisine sövüldüğünde sövgüyle karşılık vermedi. Acı çektiğinde kimseyi tehdit etmedi. Davasını adaletle yargılayan Allah'a bıraktı. Allah'ın doğru yola ulaştıran, manevi kirlerden temizleyen olması. İnsanlar Allah'ın lütfuyla, karşılıksız olarak aklanırlar. Allah iman etmeleri üzerine yüreklerini arındırdı. Allah'ın insanı akladığı müjde de açıklanır. Aklanma yalnız imanla olur. Yazılmış olduğu gibi imanla aklanan yaşayacaktır. Allah'ın seçtiklerini kim suçlayacak? Onları aklayan Allah'tır. Öyle ki onun Allah'ın Lütfuyla aklanmış olarak umut içinde sonsuz yaşamın mirasçıları olalım. Tek Allah sizi düşmekten alıkoyacak, kendi yüce huzuruna büyük sevinç içinde lekesiz olarak çıkaracak güçtedir. Kurtarış, yücelik ve güç Allah'ımıza özgüdür. Çünkü O'nun yargıları doğru ve adildir. Çünkü gücü her şeye yeten Rab Allah'ımız egemenlik sürüyor. O, Allah, bizi kendi isteği uyarınca yaşama kavuşturdu. Sizi karanlıktan şaşılası ışığına çağıran Allah'ın erdemlerini duyurmak için seçildiniz. Bir zamanlar merhamete erişmemiştiniz, şimdi ise merhamete eriştiniz. Demek ki seçilmek, insanın isteğine ya da çabasına değil, Allah'ın merhametine bağlıdır. Demek ki Allah, istediğine merhamet eder, istediğinin yüreğini nasırlaştırır. Allah'ın tövbeleri kabul eden, gülahları bağışlayan olması. Allah'ın lütfunun zenginliği sayesinde kurtuluşa, suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk. Bunları dinledikten sonra yatıştılar. Allah'ı yücelterek şöyle dediler. Demek ki Allah, tövbe etme ve yaşama kavuşma fırsatını öteki uluslara da vermiştir. O, Allah, bizi karanlığın hükümranlığından kurtarmasıyla kurtuluşa, günahlarımızın bağışına sahibiz. Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Allah, günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. İmanla edilen dua, hastayı iyileştirecek ve Rab onu ayağa kaldıracaktır. Eğer hasta günah işlemişse, günahları bağışlanacaktır. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi, sen de bizim suçlarımızı bağışla. Ayartılmamıza izin verme. Bizi kötü olandan kurtar. Çünkü egemellik, güç ve yücelik sonsuzlara dek senindir. Amin. Başkalarının suçlarını bağışlarsanız, Allah da sizin suçlarınızı bağışlar. Ama siz başkalarının suçlarını bağışlamazsanız, Allah da sizin suçlarınızı bağışlamaz. İsa onlara, Dua ederken şöyle söyleyin dedi. Allah adın kutsal kılınsın. Günahlarımızı bağışla. Çünkü biz de bize karşı suç işleyen herkesi bağışlıyoruz. Ayartılmamıza izin verme. Başkasını yargılamayın, siz de yargılanmazsınız. Suçlu çıkarmayın, siz de suçlu çıkarılmazsınız. Başkasını bağışlayın, siz de bağışlanırsınız. Verin, size verilecektir. İyice bastırılmış, silkelenmiş ve taşmış dolu bir ölçekle kucağınıza boşaltılacak. Hangi ölçekle verirseniz aynı ölçekle alacaksınız. Öyleyse günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Allah'a dönün. Öyle ki Rab size yenilenme fırsatları versin. Bu kötülüğünden tövbe et ve Rabbe yalvar. Yüreğindeki bu düşünce belki bağışlanır. Allah'ın hüküm verenlerin en hayırlısı, sonsuz adalet sahibi olması. Haksızlık eden, ettiği haksızlığın karşılığını alacak, hiçbir ayrım yapılmayacaktır. Çünkü ister köle, ister özgür olsun, herkesin yaptığı her iyiliğin karşılığını Rab'den alacağını biliyorsunuz. Ey efendiler! Siz de kölelerinize aynı biçimde davranın. Artık onları tehdit etmeyin. Onların da, sizin de efendinizin olduğunu ve insanlar arasında ayrım yapmadığını biliyorsunuz. Allah, kötülük eden herkese sıkıntı ve elem verecek. İyilik eden herkese yücelik, saygınlık, esenlik verecektir. Çünkü Allah, insanlar arasında ayrım yapmaz. Haksızlık eden ettiği haksızlığın karşılığını alacak hiçbir ayrım yapılmayacaktır. Allah, herkese yaptıklarının karşılığını verecektir. Sürekli iyilik ederek yücelik, saygınlık, ölümsüzlük arayanlara sonsuz yaşam verecek. Bencillerin, gerçeğe uymayıp haksızlık peşinden gidenlerin üzerine ise gazap ve öfke yağdıracak. Herkesin yaptığı iş belli olacak, yargı günü ortaya çıkacak. Onlar, ölüleri de dirileri de yargılamaya hazır olan Allah'a hesap verecekler. Kimseyi ayırt etmeden, kişiyi yaptıklarına bakarak yargılayan Allah. Gurbeti andıran bu dünyadaki zamanınızı Allah korkusuyla geçirin. Allah adaletsiz değildir. Allah'ı tenzih ederiz. Emeğinizi ve kutsallara hizmet etmiş olarak ve etmeye devam ederek onun adına gösterdiğiniz sevgiyi unutmaz. Görülüyor ki, Rab, kendi yolunda yürüyenleri karşılaştıkları denemelerden nasıl kurtaracağını bilir. Doğru olmayanları, özellikle benliğin yozlaşmış tutkuları ardından giden ve yetkisini hor görenleri, Allah'ı tenzih ederiz, cezalandırarak yargı gününe dek nasıl alıkoyacağını da bilir. Allah'ın zenginliği ne büyük, bilgeliği ve bilgisi ne derindir. Onun yargıları nedenle akıl ermez, yolları nedenle anlaşılmazdır. 6. Bölüm İncil'de Ahirete İman, Yeniden Dirilişe İman Tüm mezarda yatanların onun sesini işiteceği vakit geliyor. İyilik yapanlar yaşamak için, kötülük yapanlarsa yargılanmak için dirilecekler. İsa kendisini yemeğe çağırmış olana da şöyle dedi. Ziyafet verdiğin zaman yoksulları, kötürümleri, sakatları, körleri çağır. Böylece mutlu olursun. Çünkü bunlar sana karşılık verecek durumda değildirler. Karşılığı sana cennette verilecektir. Uslanıp kendinize gelin, artık günah işlemeyin. Bazılarınız Allah'ı hiç tanımıyor. Utanasınız diye söylüyorum bunları. Ama biri çıkıp, ölüler nasıl dirilecek, nasıl bir bedenle gelecekler diye sorabilir. Ne akılsızca bir soru. Ölülerin dirilişi de böyledir. Beden çürümeye mahkum olarak gömülür, çürümez olarak diriltilir. Düşkün olarak gömülür, görkemli olarak diriltilir. Zayıf olarak gömülür, güçlü olarak diriltilir. Ölülerin dirilmesi konusuna gelince Allah'ın size bildirdiği şu sözü okumadınız mı? Aynı bu adamların kabul ettiği gibi hem doğru kişilerin hem doğru olmayanların ölümden dirileceğine dair Allah'a umut bağladım. Bu nedenle ben Allah'ın huzurunda vicdanımı temiz tutmaya her zaman özen gösteriyorum. Kardeşler, şunu demek istiyorum. Çürüyen de çürümezliği miras alamaz. İşte size bir sır açıklıyorum. Son borazan çalınınca hepimiz bir anda göz açıp kapayana dek değiştirileceğiz. Evet, borazan çalınacak, ölüler çürümez olarak dirilecek ve biz de değiştirileceğiz. Yeni bir yaratılışla yaratılacağız. Hesap gününe iman Allah'ın görmediği hiçbir yaratık yoktur. Kendisine hesap vereceğimiz Allah'ın nazarında her şey çıplak ve açıktır. Allah, herkese yaptıklarının karşılığını verecektir. Durmadan iyilik ederek yücelik, saygınlık ve ölümsüzlüğü arayanlara sonsuz yaşamı, cenneti verecek. Ama bencil olanların, gerçeğe uymayıp haksızlığın peşinden gidenlerin üzerine gazap ve öfke yağdıracak. Size şunu söyleyeyim. İnsanlar söyledikleri her boş söz için yargı günü hesap verecekler. Kendi sözlerinizle aklanacak, yine kendi sözlerinizle suçlu çıkarılacaksınız. Yüksek sesle şöyle diyordu. Allah'tan korkun, onu yüceltin. Çünkü onun yargılama saati geldi. Göğü, yeri, denizi, su pınarlarını yaratana kulluk edin. Herkesin yaptığı iş belli olacak, yargı günü ortaya çıkacak. Herkesin işi ateşle açığa vurulacak. Ateş, her işin niteliğini sınayacak. Allah'ın yargı kürsüsü önüne hepimiz çıkacağız. Yazılmış olduğu gibi. Rab şöyle diyor. Varlığım hakkı için her diz önümde çökecek ve her dil Allah olduğumu açıkça söyleyecek. Böylece her birimiz kendi adına Allah'a hesap verecektir. Görülüyor ki Rab,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 Kutsal yasada söylenenlerin, Allah'ın hükümlerinin bütün dünya Allah'a hesap versin diye yasanın yönetimi altındakilere, Allah'ın emirlerine uymakla sorumlu olanlara söylendiğini biliyoruz. Herkes kendi işini sınasın. O zaman başkasının yaptıklarıyla değil, yalnız kendi yaptıklarıyla övünebilir. Herkes kendine düşen yükü taşımalıdır. Bu nedenle bu buyrukların en küçüğünden birini kim çiğner, ve başkalarına öyle öğretirse, Allah'ın egemerliğinde, ahirette en küçük sayılacak. Ama bu buyrukları kim yerine getirir ve başkalarına öğretirse, Allah'ın egemerliğinde, ahirette büyük sayılacak. Atalarımıza, adam öldürmeyeceksin, öldüren yargılanacak dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, kardeşine öfkelenen herkes yargılanacaktır. Kim kardeşine aşağılayıcı bir söz söylerse, yargılanacaktır. Size doğrusunu söyleyeyim. Yargı günü, o kentin hali Sodom'la Gomora bölgesinin halinden beter olacaktır. Ya sen, ey kefarnâhum, göğe mi çıkarılacaksın? Hayır, ölüler diyarına, cehenneme indirileceksin. Sana şunu söyleyeyim. Yargı günü, senin halin Sodom bölgesinin halinden beter olacaktır. Size şunu söyleyeyim. Yargı günü, o kentin hali Sodom kentinin halinden beter olacaktır. Vay haline ey Horazin! Vay haline ey Beyt Sayda! Sizlerde yapılan mucizeler sur ve saydada yapılmış olsaydı, çoktan çul kuşanıp kül içinde oturarak tövbe etmiş olurlardı. Ama yargı günü, sizin haliniz sur ve saydanın halinden beter olacaktır. Beni reddeden ve sözlerimi kabul etmeyen kişiyi yargılayacak Allah var. O kişiyi son günde yargılayacak olan. Bu nedenle sen, ey başkasını yargılayan insan, kim olursan ol, özürün yoktur. Başkasını yargıladığın konuda kendini mahkum ediyorsun. Çünkü ey yargılayan sen, aynı şeyleri yapıyorsun. Böyle davrananları Allah'ın haklı olarak yargıladığını biliriz. Bu gibi şeyleri yapanları yargılayan ama aynısını yapan ey insan, Allah'ın yargısından kaçabileceğini mi sanıyorsun? İnatçılığın ve tövbesiz yüreğin yüzünden Allah'ın adil yargısının açıklanacağı gazap günü için kendine karşı gazap biriktiriyorsun. Allah herkese yaptıklarının karşılığını verecektir. Yeşaya, İsrail için şöyle sesleniyor oğullarının sayısı denizin kumu kadar çok olsa da ancak pek azı kurtulacak. Çünkü Rab, yeryüzündeki yargılama işini tez yapıp bitirecek. Allah hesabı çabuk görendir. Sizin tarafınızdan ya da olağan bir mahkeme tarafından yargılanırsam hiç aldırmam. Kendi kendimi de yargılamıyorum. Kendimde bir kusur görmüyorum. Ama bu beni aklamaz. Beni yargılayan Rab'dir. Onlar, ölüleri de dirileri de yargılamaya hazır olan Allah'a hesap verecekler. Çünkü yargının başlayacağı an gelmiştir. Yargı gününde cesaretimiz olsun diye iman edenler için, sevgi böylelikle içimizde yerleşik kılınmıştır. Kurtarıcımız tek Allah, sizi düşmekten alıkoyacak, büyük sevinç içinde, lekesiz olarak yüce huzuruna çıkaracak güçtedir. Yücelik, ululuk, güç ve yetki, bütün çağlardan önce, şimdi ve bütün çağlar boyunca Allah'ın olsun. Amin. Kıyamet gününe iman Kendinize dikkat edin. Yürekleriniz sefahat, sarhoşluk ve bu yaşamın kaygılarıyla ağırlaşmasın. O gün, üzerinize bir tuzak gibi aniden inmesin. Çünkü o gün, bütün yeryüzünde yaşayan herkesin üzerine gelecektir. Her an uyanık durun. Gerçekleşmek üzere olan bütün bu olaylardan kurtulabilmek için dua edin. Ama o günlerde, o sıkıntıdan sonra, Güneş kararacak, Ay ışığını vermez olacak, Yıldızlar gökten düşecek. Ama Rabbin günü hırsız gibi aniden gelecek. O gün gökler büyük bir gürültüyle ortadan kalkacak, Maddesel öğeler yanarak yok olacak, yer ve yeryüzünde yapılmış olan her şey yanıp bitecek. O gün gökler yanarak yok olacak. Maddesel öğeler şiddetli ateşte eriyecektir. O günü ve o saati ne gökteki melekler ne de İsa bilir. Allah'tan başka kimse bilmez. Dikkat edin, uyanık durun, dua edin. Çünkü o anın ne zaman geleceğini bilemezsiniz. O günü ve saati ne gökteki melekler ne de İsa bilir. Allah'tan başka kimse bilmez. O günlerde gebe olan, çocuk emziren kadınların vay haline. O günlerde öyle bir sıkıntı olacak ki, Allah'ın var ettiği yaratılışın başlangıcından bu yana, böylesi olmamış, bundan sonra da olmayacaktır. Onun beklemediği bir günde, ummadığı bir saatte gelecek, onu şiddetle cezalandıracak, ve ikiyüzlülerle bir tutacak. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. Haksızlıkla gerçeğe engel olan insanların, bütün Allahsızlık ve haksızlığına karşı, Allah'ın gazabı gökten açıkça gösterilir. Allah hepsini gözlerinin önüne serdi. Dinleyin şimdi ey zenginler! Başınıza gelecek felaketlerden ötürü feryat ederek ağlayın. Servetiniz çürümüş, Giysinizi güve yemiştir. Altınlarınız, gümüşleriniz pas tutmuştur. Bunların pası size karşı tanıklık edecek, etinizi ateş gibi yiyecektir. Son günlerde servetinize servet kattınız. Bakın, ekinlerinizi biçmiş olan işçilerin haksızca alıkoyduğunuz ücretleri size karşı haykırıyor. Yeryüzünde zevk ve bolluk içinde yaşadınız. Kıtal günü, azap günü için kendinizi besiye çektiniz. Cennete iman Elçiliğim, yalan söylemeyen Allah'ın, zamanın başlangıcından önce vaat ettiği sonsuz yaşam, cennet umuduna dayanmaktadır. İsa, Yahudilere şöyle karşılık verdi. Size doğrusunu söyleyeyim. Sözümü işitip beni gönderene, Allah'a iman edenin cennette sonsuz yaşamı vardır. Rabb, beni her kötülükten kurtarıp güvenlik içinde Allah'ın egemenliğine, cennete ulaştıracak. Sonsuzlara dek O'na yücelik olsun. Amin. Geçici yiyecek için değil, cennetteki sonsuz yaşam boyunca kalıcı yiyecek için çalışın. Size doğrusunu söyleyeyim. İman edenin cennette sonsuz yaşamı vardır. Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onları yiyip bitirir. Hırsızlar da girip çalarlar. Bunun yerine, kendinize gökte, cennette hazineler biriktirin. Orada ne güve, ne pas onları yiyip bitirir, ne de hırsızlar girip çalar. Hazineniz neredeyse, yüreğiniz de orada olacaktır. Allah'ın kendisini sevenler için hazırladıklarını hiçbir göz görmedi, hiçbir kulak duymadı, hiçbir insan yüreği kavramadı. Doğru kişiler o zaman Allah'ın egemerliğinde, cennette, güneş gibi parlayacaklar. Kulağı olan işitsin. Çağın sonunda da böyle olacak. Melekler gelecek, kötü kişileri doğruların arasından ayırıp kızgın fırına atacaklar. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. İsa, bütün bunları anladınız mı diye sordu. Evet, karşılığını verdiler. O günden sonra İsa şu çağrıda bulunmaya başladı tövbe edin çünkü Allah'ın egemenliği ahiret hayatı yaklaştı. İsa konuşmaya başlayıp onlara şunları öğretti: Allah'ın egemenliği, cennet onlarındır. Onlar teselli edilecekler. Ne mutlu yumuşak huylu olanlara. Çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar. Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara. Çünkü onlar doyurulacaklar. Ne mutlu merhametli olanlara. Çünkü onlar merhamet bulacaklar. Ne mutlu yüreği temiz olanlara, Çünkü onlar Allah'ı görecekler. Salih müminlerin cennet nimeti olarak Allah'ın yüce zatının tecellisini görmeleri kastedilmektedir. Ne mutlu barışı sağlayanlara, Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere, Çünkü Allah'ın egemenliği cennet onlarındır. Benim yüzümden insanlar size sövüp zulmettikleri, Yalan yere size karşı her türlü kötü sözü söyledikleri zaman ne mutlu size. Sevinin, sevinçle coşun. Çünkü göklerdeki, cennetteki ödülünüz büyüktür. Sizden önce yaşayan peygamberlere de böyle zulmettiler. Bu sırada öğrencileri İsa'ya yaklaşıp, Allah'ın egemerliğinde, ahirette en büyük kimdir diye sordular. İsa yanına küçük bir çocuk çağırdı. Onu orta yere dikip şöyle dedi. Size doğrusunu söyleyeyim. Kötü olan yolunuzdan dönüp küçük çocuklar gibi olmazsanız Allah'ın egemenliğine, cennete asla giremezsiniz. Kim bu çocuk gibi alçak gönüllü olursa Allah'ın egemenliğinde, ahirette en büyük O'dur. Onun, Allah'ın buyruğunun sonsuz yaşam, cennet kazandırdığını biliyorum. Bunun için ne söylüyorsam Allah'ın bana söylediği gibi söylüyorum. İman uğrunda yüce mücadeleyi sürdür. Cennette sonsuz yaşama sımsıkı sarıl. Bunun için çağrıldın ve birçok tanık önünde yüce inancı açıkça benimsedin. Allah'ın huzur diyarına, cennete girme vaadi hala geçerliyken, herhangi birinizin buna erişmemiş sayılmasından korkalım. Çünkü biz de onlar gibi iyi haberi aldık. Ama onlar, Duydukları sözü imanla birleştirmediklerinden dolayı bunun kendilerine bir yararı olmadı. Biz inanmış olanlar huzur diyarına, cennete gireriz. Nitekim Allah şöyle demiştir. Gazaba geldiğimde and içtiğim gibi onlar huzur diyarıma, cennete asla girmeyecekler. Demek ki bazılarının huzur diyarına, cennete gireceği kesindir. Daha önce iyi haberi almış olanlar, Söz dinlemedikleri için o diyara giremediler. Bu nedenle herhangi birimizin aynı tür söz dinlemezlikten ötürü düşmemesi için o huzur diyarına, cennete girmeye gayret edelim. Bu konuda yine diyor ki, Onlar huzur diyarıma, cennete asla girmeyecekler. Huzur diyarına cennete kimlerin girmeyeceğine dair and içti. Görüyoruz ki, İmansızlıklarından ötürü oraya, cennete giremediler. Ey kötülük yapanlar! İbrahim'i, İshak'ı, Yakup'u ve bütün peygamberleri Allah'ın egemenliğinde, cennette, kendinizi ise dışarı atılmış gördüğünüz zaman aranızda ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. Allah herkese yaptıklarının karşılığını verecektir. Durmadan iyilik ederek yücelik, saygınlık arayanlara sonsuz yaşamı, cenneti verecek. Bunlar, kötüler, sonsuz azaba, cehenneme, doğrularsa sonsuz yaşama, cennete gidecekler. Biz Allah'ın vadine göre doğruluğun barınacağı yeni gökleri ve yeni yeryüzünü bekliyoruz. Bunun için sevgili kardeşlerim, madem ki bunları bekliyorsunuz, Allah'ın önünde lekesiz, kusursuz ve barış içinde bulunmaya gayret edin. Allah'ın insanı akladığı müjdede açıklanır. Aklanma yalnız imanla olur. Yazılmış olduğu gibi, imanla aklanan insan cennette yaşayacaktır. Ona, Allah'a iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın ama hepsi sonsuz yaşama, cennete kavuşsun. Size doğrusunu söyleyeyim dedi İsa. Allah rızası için benim ve müjdenin uğruna evini, kardeşlerini, anne ya da babasını, çocuklarını ya da topraklarını bırakıp da şimdi bu çağda çekeceği zulümlerle birlikte yüz kat daha fazla eve, kardeşe, anneye, çocuğa, toprağa ve gelecek çağda sonsuz yaşama, cennete kavuşmayacak hiç kimse yoktur. Ne var ki birincilerin birçoğu sonuncu, sonuncuların birçoğu da birinci olacak.'' CEHENNEME İMAN Kimden korkmanız gerektiğini size açıklayayım. Kişiyi öldürdükten sonra cehenneme atma yetkisine sahip olan Allah'tan korkun. Evet, size söylüyorum, ondan korkun. Orada, cehennemde ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. Deniceler, yabani ağaçlar nasıl toplanıp ateşte yakılıyorsa çağın sonunda da böyle olacak. Allah meleklerini gönderecek. Onlar da insanları günaha düşüren her şeyi, kötülük yapan herkesi toplayıp kızgın fırına atacaklar. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. Çağın sonunda da böyle olacak. Melekler gelecek, kötü kişileri doğruların arasından ayırıp kızgın fırına atacaklar. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. Ahiret sorgusu Denize atılan ve her türlü avı bir araya toplayan balıkçı ağına benzer. İyice dolduğunda onu kıyıya çekerler. Oturup işe yarayanları kaplara toplarlar, yaramayanları ise dışarı atarlar. Çağın sonunda durum bu olacak. Melekler çıkıp, kötüleri doğrular arasından ayıracak ve yanan ocağa atacaklar. Orada, cehennemde ağlayış ve diş gıcırtısı olacak. Allah'ın azabı onun beklemediği bir günde, ummadığı bir saatte gelecek, onu şiddetle cezalandıracak ve iki yüzülerle bir tutacak. Orada cehennemde ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. Ya sen ey Kefarnahum, göğe mi çıkarılacaksın? Hayır, ölüler diyarına, cehenneme indirileceksin. Çünkü sende yapılan mucizeler Sodom'da yapılmış olsaydı, bugüne dek ayakta kalırdı. Sana şunu söyleyeyim: yargı günü senin halin sodom bölgesinin halinden beter olacaktır Bunlar kötüler sonsuz azaba cehenneme doğrularsa sonsuz yaşama cennete gidecekler Ey kötülük yapanlar İbrahim'i İshak'ı, Yakupu ve bütün peygamberleri Allah'ın egemenliğinde cennette kendinizi ise dışarı atılmış gördüğünüz zaman,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 ızdırap çeken zengin adam başını kaldırıp uzakta İbrahim'i ve onun yanında Lazer'ı gördü. ''Ey babamız İbrahim, acı bana!'' diye seslendi. lazarı gönder de parmağının ucunu suya batırıp dilimi serinletsin. Bu alevlerin içinde azap çekiyorum.'' İbrahim, ''Oğlum'' dedi. ''Yaşamın boyunca senin iyilik payını, Lazar'ın da kötülük payını aldığını unutma. Şimdi ise o burada teselli ediliyor, sen de azap çekiyorsun.'' Üstelik aramıza öyle bir uçurum kondu ki, ne buradan size gelmek isteyenler gelebilir, ne de oradan, cehennemden kimse bize, cennete gelebilir. Sizi yılanlar, engerekler soyu Cehennem cezasından nasıl kaçacaksınız? İşte bunun için size peygamberler, bilge kişiler ve din bilginleri gönderiyorum. Bunlardan kimini öldürecek, kimini kamçılayacak, kentten kente kovalayacaksınız. 7. Bölüm İncil'de Zamansızlık ve Kadere iman. İman yoluyla, yutufla, Allah'ın yutfuyla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Allah'ın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Çünkü biz Allah'ın yapıtıyız, O'nun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere yaratıldık. Öyle ki, Geriye kalan insanlar, bütün uluslar Rabbi arasınlar. Bunları ta başlangıçtan bildiren Rab, işte böyle diyor. Allah nelere gereksinmeniz olduğunu, siz daha ondan dilemeden önce bilir. Ona İsa adı verildi. Bu, onun anne rahmine düşmesinden önce, Allah'ın izniyle, meleğin kendisine verdiği isimdi. Allah'ım! Bana verdiklerinin de bulunduğum yerde benimle birlikte olmalarını istiyorum. Çünkü dünyanın kuruluşundan önce sen beni sevdin. Adil Allah, dünya seni tanımıyor ama ben seni tanıyorum. Bunlar da beni senin gönderdiğini biliyorlar. Dünyanın kuruluşundan önce bilinen Mesih, çağların sonunda sizin yararınıza ortaya çıktı. Allah'a iman ediyorsunuz. Böylece imanınız ve umudunuz Allah'tadır. Ona iman etmeyense zaten yargılanmıştır. Sevgili kardeşlerim, şunu unutmayın ki, Rabbin katında bir gün bin yıl ve bin yıl bir gün gibidir. O, Allah, kendi huzurunda sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi seçti. Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca, kendisine kul olalım diye bizi önceden belirledi. Allah bizi yaptıklarımıza göre değil, kendi amacına ve lütfuna göre kurtarıp kutsal bir yaşama çağırdı. Bu lütuf bize zamanın başlangıcından önce Mesih İsa da Hazreti İsa aleyhisselama Allah rızası için uymamızla bağışlanmış, şimdi de onun gelişiyle açığa çıkarılmıştır. Bazı kişilerin günahları bellidir. Yargı kürsüsüne kendilerinden önce ulaşır. İyi işler de bellidir. Allah'ın sevdiği kardeşlerim, sizleri O'nun iman eden kullar olarak seçtiğini biliyoruz. Zamanın başlangıcından önce Allah'ın bizim yüceliğimiz için belirlediği bu bilgeliği bu çağın önderlerinden hiçbiri anlamadı. Yazılmış olduğu gibi, Allah'ın kendisini sevenler için hazırladıklarını hiçbir göz görmedi, hiçbir kulak duymadı, hiçbir insan yüreği kavramadı. Bunun üzerine onu Hazreti İsa aleyhisselam yakalamak istediler ama kimse ona el sürmedi. Çünkü onun saati henüz gelmemişti. İsa bu sözleri mescitte öğretirken bağış toplanan yerde söyledi. Kimse onu yakalamadı çünkü saati henüz gelmemişti. Allah'ın eski çağlardan beri kutsal peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi her şeyin yeniden düzenleneceği zamana dek, İsa'nın gökte, Allah katında kalması gerekiyor. Mübarek kulun İsa'ya karşı bir araya geldiler. Senin kendi gücün ve isteğinle önceden kararlaştırdığın her şeyi gerçekleştirdiler. İman eden kadına ne mutlu! Çünkü Rabbin ona söylediği sözler gerçekleşecektir. Allah, İsa Mesih'le ilgili bu müjdeyi, peygamberleri aracılığıyla kutsal yazılarda önceden vaat etti. Hepiniz için söylemiyorum, ben Allah'ın izniyle seçtiklerimi bilirim. Ama ekmeğimi yiyen bana ihanet etti diyen kutsal yazının yerine gelmesi için böyle olacak. Size şimdiden, bunlar olmadan önce Allah'ın izniyle söylüyorum ki, bunlar olunca benim O olduğuma inanasınız.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 Allah'ın seçtiği kişilerin iman etmeleri, Allah yoluna uygun gerçeği anlamaları için Allah'ın kulu ve İsa Mesih'in elçisi atanan ben Pavlus'tan selam. Elçiliğim, Allah'ın zamanın başlangıcından önce vaat ettiği, cennetteki sonsuz yaşam umuduna dayanmaktadır. Kurtarıcımız Allah'ın buyruğuyla bana emanet edilen bildiride de Allah, kendi sözünü uygun zamanda açıklamıştır. Göğü ve Göktekileri Yeri ve yerdekileri, denizi ve denizdekileri yaratanın, sonsuzluklar boyunca yaşayanın hakkı için and içip dedi ki, Allah'ın vaadi tamamlanacak. Nitekim Allah bunu, kulları peygamberlere müjdelemişti. Ama biz, ey Rabbin sevdiği kardeşler, sizler için her zaman Allah'a şükran borçluyuz. Çünkü Allah, gerçeğe inanarak kurtulmanız için sizi ta başlangıçtan seçti, kaderde mümin olarak yarattı. İsa onlara, Allah'ın kendi yetkisiyle belirlemiş olduğu zamanları ve tarihleri sizin bilmenize izin yoktur karşılığını verdi. Öteki uluslardan olanlar bunu işitince sevindiler ve Rabbin sözünü yücelttiler. Sonsuz yaşam, cennet için belirlenmiş olanların hepsi iman etti. Bu sıkıntılardan ötürü kimse sarsılmasın diye sizi imanda güçlendirip yüreklendirmesini istedik. Sıkıntılardan geçmek için belirlendiğimizi siz de biliyorsunuz. İmansızlar Allah'ın sözünü dinlemedikleri için tökezlerler. Zaten tökezlemek üzere belirlenmişlerdir. Kaderde başarısız olacakları şekilde yaratılmışlardır. Allah, Mesih'i belirlenen zamanda ortaya çıkaracaktır. Onur ve kudret sonsuza dek O'nun, Allah'ın olsun. Amin. İnsanoğlu Hazreti İsa Aleyhisselam belirlenmiş olan yoldan gidiyor. 8. Bölüm İncil'de Meleklere iman. Melek ona şöyle karşılık verdi. Ben Allah'ın huzurunda duran Cebrail'im. Seninle konuşmak ve bu müjdeyi sana bildirmek için gönderildim. Çünkü şöyle yazılmıştır. Allah seni korumaları için meleklerine buyruk verecek. Ayağın bir taşa çarpmasın diye seni elleri üzerinde taşıyacaklar. Hazreti İsa aleyhisselama zarar gelmesin diye koruyacaklar. Allah, melek Cebrail'i bir kıza gönderdi. Kızın adı Meryem'di. Onun yanına giren melek, Ey Allah'ın yutfuna erişen kız, selam, Rab seninledir, dedi. Söylenenlere çok şaşıran Meryem, bu selamın ne anlama gelebileceğini düşünmeye başladı. Ama melek ona, Korkma Meryem, dedi. Sen Allah'ın yutfuna eriştin. Bak, gebe kalıp bir oğul doğuracaksın. Adını İsa koyacaksın. O büyük olacak. Meryem meleğe, ''Bu nasıl olur? Ben erkeğe varmadım ki?'' dedi. Melek ona şöyle cevap verdi. ''Allah'ın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Ben Rabbin kuluyum.'' dedi Meryem. ''Bana dediğin gibi olsun.'' Bundan sonra melek onun yanından ayrıldı. Rabbin bir meleği onlara göründü. Büyük bir korkuya kapıldılar. Melek ise onlara, ''Korkmayın.'' dedi. Size tüm halk için büyük sevinç kaynağı olacak bir müjde getiriyorum. İsa ona şöyle karşılık verdi. ''Çekil git şeytan. Allah'ın olan tap, yalnız O'na kulluk et.'' diye yazılmıştır. Bunun üzerine iblis İsa'yı bırakıp gitti. Melekler de gelip İsa'ya hizmet ettiler. Dericeler, yani yabani ağaçlar, nasıl toplanıp ateşte yakılıyorsa çağın sonunda da böyle olacak. Allah, meleklerini gönderecek, onlarda insanları günaha düşüren her şeyi, kötülük yapan herkesi toplayıp kızgın fırına, yani cehenneme atacaklar. Çağın sonunda da böyle olacak. Melekler gelip kötü kişileri doğruların arasından ayıracaklar ve onları kızgın fırına, yani cehenneme atacaklar. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. Bütün bunları anladınız mı? diye sordu İsa. Allah meleklerini gönderecek ve onlar onun seçtiklerini göklerin bir ucundan öbür ucuna kadar dört yelden alıp bir araya toplayacaklar. O günü ve saati ne gökteki melekler ne de İsa bilir. Allah'tan başka kimse bilmez. O zaman İsa ona, Allah'ımdan istesem hemen şu an bana on iki tümenden fazla melek gönderir. Rabbin bir meleği gökten indi. Görünüşü şimşek gibi, yisileri ise kar gibi bembeyazdı. Nöbetçiler korkudan titremeye başladılar. Sonra ölü gibi yere yıkıldılar. Melek kadınlara şöyle seslendi. Korkmayın. Ama böyle düşünmesi üzerine Rabbin bir meleği ona rüyada görünerek şöyle dedi. ''Korkma, Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın.'' Yusuf uyanınca Rabbin meleğinin kendisine buyurduğu gibi yaptı. Rabbin bir meleği Yusuf'a rüyada göründü. Ona ''Kalk'' dedi. ''Çocuğu ve annesini al ve Mısır'a git.'' Ben sana haber verinceye dek orada kal. Çünkü Hirodes, çocuğu öldürmek amacıyla onu arayacak. Hirodes öldükten sonra, Rabbin bir meleği Mısır'da Yusuf'a rüyada görünerek, ''Kalk'' dedi. ''Çocuğu ve annesini al, İsrail diyarına dön. Çünkü çocuğu öldürmek isteyenler öldü.'' Bütün halk topluluğu dışarıda dua ediyordu. Bu sırada Rabbin bir meleği Zekeriya'ya göründü. Zekeriya onu görünce şaşırdı, korkuya kapıldı. Melek ona, ''Korkma Zekeriya'' dedi. Duan kabul edildi. Karın Elizabeth sana bir oğul doğuracak. Onun adını Yahya koyacaksın. Sevinip coşacaksın. Birçokları da onun doğumuna sevinecek. O, Rabbin gözünde büyük olacak. Hiç şarap ve içki içmeyecek. Daha annesinin rahmindeyken Allah'ın ruhuyla olacak. Yani Allah'ın rızasını kazanan bir ahlaka sahip olacak. İsrailoğullarından birçoğunu Allah'ları olan Rab'be döndürecek. Zekeriya Meleğ'e, bundan nasıl emin olabilirim? dedi. Çünkü ben yaşlandım, karımın da yaşı ilerledi. Melek ona şöyle karşılık verdi. Ben Allah'ın huzurunda duran Cebrail'im. Seninle konuşmak ve bu müjdeyi sana bildirmek için gönderildim. Bunların gerçekleşeceği güne dek konuşamayacaksın. Birdenbire Rabbin bir meleği göründü ve hücrede bir ışık parladı. Melek, Petrus'un göğsüne dokunup onu uyandırdı. Çabuk, kalk dedi. O anda zincirler Petrus'un bileklerinden düştü. Melek ona, kuşağını bağla, çarıklarını giy dedi. Petrus da söyleneni yaptı. ''A giy, beni izle.'' dedi melek. Petrus onu izleyerek dışarı çıktı. Ama meleğin yaptığının gerçek olduğunu anlamıyor, bir hayal gördüğünü sanıyordu. O zaman kendine gelen Petrus, ''Rabbin bana meleğini gönderdiğini şimdi gerçekten anlıyorum.'' dedi. O beni Hirodes'in elinden ve Yahudi halkının uğrayacağımı umduğu tüm belalardan kurtardı. Bundan sonra göğün ortasında uçan başka bir melek gördüm. Bu melek, yeryüzünde yaşayanlara her ulusa ve her oymağa, her dile ve her halka iletmek üzere sonsuza dek kalıcı olan müjdeyi getiriyordu. Yani Allah'ın vahyini ulaştırıyordu. Yüksek sesle şöyle diyordu. Allah'tan korkun, onu yüceltin. Çünkü onun yargılama saati geldi. Göğü, yeri, denizi ve su pınarlarını yaratana tapının. Melekler, otoriteler ve güçler O'na, yani Allah'a, tabidir. Bütün melekler, kurtuluşu miras alacaklara hizmet etmek için gönderilen görevli ruhlar değil midir? Ama geceleyin, Rabbin bir meleği zindanın kapılarını açıp onları dışarı çıkarttı. ''Gidin, mescide girip bu yeni yaşamla ilgili sözlerin hepsini halka duyurun.'' dedi. ''Melekler aracılığıyla buyrulan yasayı, yani Allah'ın vahyi olan emir ve yasaklarını alıp da buna uymayan sizler, şimdi de adil olana ihanet ettiniz.'' Bu arada Rabbin bir meleği Filipus'a şöyle seslendi. ''Kalk güneye doğru, Kudüs'ten Gazze'ye inen yola çöl yoluna git.'' Filipus da kalkıp gitti. Bir gün saat üç sularında bir görümde Allah'ın bir meleğinin kendisine geldiğini açıkça gördü. Melek ona Cornelius diye seslendi. Sonra geldiler. İsa'nın yaşamakta olduğunu bildiren melekler gördüklerini söylediler. Kutsal bir melek ona seni evine çağırtıp senin söyleyeceklerini dinlemesini buyurdu. Adam bize. Evinde bediren meleği nasıl gördüğünü anlattı. Melek ona şöyle demiş. Yafa'ya adam yolla. Petrus diye tanınan Simon'u çağırdı. O sana seninle tüm ev halkının kurtuluş bulacağı sözler söyleyecek. Bedelenen günde krallık giysilerini giymiş olan Hirodes tahtına oturarak halka bir konuşma yaptı. Halk bağırıyordu. O anda Rabbin bir meleği Hirodes'i vurdu, canını aldı. Çünkü Allah'a ait olan yüceliği kendine mal etmişti. İçi kurtlarca kemirilerek can verdi. Kanımca Allah biz elçileri, ölüm hükümlüleri gibi en geriden gelenler olarak gözler önüne serdi. Hem melekler hem insanlar için, tüm evren için seyirlik olduk. Eğer insanların ve meleklerin dilleriyle konuşsam ama sevgim olmasa, Ses çıkaran bir bakır ya da çınlayan bir zilden farkım olmaz. İsa, güçlü melekleriyle gökten gelip, Allah katından nüzul edip göründüğü zaman olacak. O, Hazreti İsa aleyhisselam bedende göründü, meleklerce görüldü, uluslara tanıtıldı, dünyada ona iman edildi, yücelik içinde yukarı, Allah katına alındı. Bu söylediklerimi taraf tutmadan ve hiç kimseyi kayırmadan yerine getirmen için seni Allah'ın, Mesih İsa'nın ve seçilmiş meleklerin önünde uyarıyorum. Birinin üzerine ellerini koymakta aceleci davranma, başkalarının günahlarına ortak olma, kendini temiz tut. Çünkü melekler aracılığıyla bildirilmiş olan söz geçerli olduysa, her suç ve her söz dinlemezlik hak ettiği karşılığı aldıysa, bu kadar büyük kurtuluşu görmezlikten gelirsek nasıl kurtulabiliriz? Melekler bile güç ve kudrette daha üstün oldukları halde, bu varlıkları Rabbin önünde söverek yargılamazlar. Mikail bile onu yargılamaya kalkışmadı. Allah, gönderdiği meleği aracılığıyla bunu kulu Yuhanna'ya iletti. Yüksek sesle, Tomarı açmaya, mühürlerini çözmeye kim layıktır diye seslenen güçlü bir melek de gördüm. Ama ne gökte, ne yeryüzünde, ne de yer altında tomarı açıp içine bakabilecek kimse yoktu. Sonra gökten inen başka bir güçlü melek gördüm. Sekizinci gün ona İsa adı verildi. Bu onun anne rahmine düşmesinden önce meleğin kendisine verdiği isimdi. 9. Bölüm İncil'de İmanın Gerekleri Allah'a Şükretmek Her durumda şükredin. Çünkü Allah'ın sizin için istediği budur. Allah'ın size bağışladığı olağanüstü lütuftan dolayı sizler için dua ediyor, sizi özlüyorlar. Sözde anlatılamayan armağanı için Allah'a şükürler olsun. Bunun üzerine İsa, halka yere oturmalarını buyurdu. Sonra yedi ekmeği aldı, şükredip bunları böldü, dağıtmaları için öğrencilerine verdi. Onlar da halka dağıttılar. Birkaç küçük balıkları da vardı. İsa şükredip bunları da dağıtmalarını söyledi. Oysa Allah'ın yarattığı her şey iyidir. Hiçbir şey reddedilmemeli. Yeter ki şükranla kabul edilsin. Kendinizi duaya verin. Duada uyanık kalın. Şükredin. Belli bir günü kutlayan Rab için kutlar, her şeyi yiyen Allah'a şükrederek Rab için yer, bazı şeyleri yemeyen de Rab için yemez ve Allah'a şükreder. Bizi zafere ulaştıran Allah'a şükürler olsun. Bu nedenle sevgili kardeşlerim, Rab yolunda verdiğiniz emeğin boşa gitmeyeceğini bilerek dayanın, sarsılmayın, Rabbin işinde her zaman gayretli olun. Aranızda açık saçıklık, budalaca konuşmalar, bayağı şakalarda olmasın. Bunlar size yakışmaz. Bunun yerine şükredin. Birbirinize mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyin. Yürekten Rabbe ezgiler, mezmurlar okuyun. Durmadan, her şey için. Allah'a şükredin, Allah rızası için. Mesih'e duyduğunuz saygıdan ötürü birbirinize bağımlı olun. Sizi hatırladıkça Allah'ıma şükrediyorum. Şükredici olun. Mesih'in sözü bütün zenginliğiyle içinizde yaşasın. Tam bir bilgelikle birbirinize öğretin. Öğüt verin. Mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyerek yüreklerinizde şükranla Allah'a nameler yükseltin. Söylediğiniz, yaptığınız her şeyi Allah'a şükrederek yapın. Dualarımızda sizleri anıyor, her zaman hepiniz için Allah'a şükrediyoruz. İmanın ürünü olan etkinliğinizi, sevgiye dayanan emeğinizi ve İsa Mesih'e bağladığınız umuttan kaynaklanan dayanıklılığınızı Allah'ın huzurunda durmadan anıyoruz. Şükranla dolup taşarak onda, Allah'a bağlılıkta, köklenin ve gelişin, size öğretildiği gibi imanda güçlenin. O anda İsa şöyle dedi, Allah. Yerin ve göğün Rabbi. Bu gerçekleri bilge ve akıllı kişilerden gizleyip, küçük çocuklara açtığın için sana şükrederim. Evet Allah, senin isteğin buydu. Hz. İsa aleyhisselam, Onları aç aç evlerine gönderirsem, yolda bayılırlar. Hem bazıları uzak yoldan geliyor. Öğrencileri buna karşılık, Böyle ıssız bir yerde bu kadar kişiyi doyuracak ekmeği insan nereden bulabilir? dediler. İsa,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 Allah'a sürekli şükretmemiz için bir neden daha var. Allah, sözünü bizden duyup kabul ettiğiniz zaman, bunu insan sözü olarak değil, gerçekte olduğu gibi Allah sözü olarak benimsediniz. Siz imanlılarda etkin olan da bu sözdür. 24 ihtiyar yüzüstü yere kapandı. Allah'a tapınarak şöyle dediler. Her şeye gücü yeten, var olan, var olmuş olan Rab Allah, sana şükrediyoruz. İsa, ''Kaç ekmeğiniz var?'' diye sordu. ''Yedi ekmekle birkaç küçük balığımız var.'' dediler. Bunun üzerine İsa, halka yere oturmalarını buyurdu. Yedi ekmekle balıkları aldı, şükredip bunları böldü, öğrencilerine verdi. Onlar da halka dağıttılar. Herkes yiyip doydu. Arta kalan parçalardan yedi küfe dolusu topladılar. Yemek yiyenlerin sayısı, kadın ve çocuklar hariç dört bin erkekti. Tam o sırada ortaya çıkan Anna, Allah'a şükrederek Yeruşalim'in kurtuluşunu bekleyen herkese Allah'ın elçisi İsa'dan söz etmeye başladı. Bunun için İsa'ya Allah'ın peygamberi olarak iman ettiğinizi ve bütün kutsalları kendini Allah'a adamışları sevdiğinizi duyduğumdan beri ben de sizin için sürekli Allah'a şükrediyor, sizi dualarımda hep anıyorum. Hiç kaygılanmayın. Her konudaki dileklerinizi Allah'a dua edip, yalvararak, şükranla bildirin. Yüzüstü yere kapanıp Allah'a tapınarak şöyle diyorlardı. Amin. Övgü, yücelik, bilgelik, şükran, saygı, güç, kudret, sonsuzlara dek Allah'ımızın olsun. Amin. Ama şükürler olsun Allah'a. Eskiden günahın köleleri olan sizler, Size anlatılan öğretinin özüne yürekten bağlandınız. Günahtan özgür kılınarak doğruluğun köleleri oldunuz. İç varlığımda Allah'ın yasasından, Allah'ın emir ve yasaklarına uymaktan zevk alıyorum. Allah'a şükürler olsun. Sonuç olarak ben aklımla Allah'ın yasasına kulluk ediyorum. Feris'i ayakta kendi kendine şöyle dua etti. Allah'ım, öbür insanlara... Soygunculara, hak yiyenlere, zina edenlere benzemediğim için sana şükrederim. İlkin hepiniz için Allah'ıma şükrediyorum. Çünkü imanınız bütün dünyada duyuruluyor. Öyle ki atalarımıza verilen sözler doğrulansın ve öteki uluslar merhameti için Allah'ı yücretsin. Yazılmış olduğu gibi, bunun için uluslar arasında sana şükredeceğim, adını ilahilerle öveceğim. Allah rızası için. İsa Mesih'in adını her yerde anan herkese Allah'tan lütuf ve esenlik olsun. Allah'ın Mesih İsa'da Hazreti İsa aleyhisselam vesilesiyle size bağışladığı lütuftan ötürü sizin için her zaman Allah'ıma şükrediyorum. Allah'a şükrediyorum. Şükrederek yemeğe katılırsam şükrettiğim yiyecekten ötürü neden kınanayım? Sonuç olarak ne yer ne içerseniz ne yaparsanız her şeyi Allah'ın yüceliği için yapın. Size ilettiğimi ben Rab'den öğrendim. İsa eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü. Ekinciye tohum ve yiyecek ekmek sağlayan Allah, sizin de ekeceğinizi sağlayıp çoğaltacak, doğruluğunuzun ürünlerini artıracaktır. Her durumda cömert olmanız için her bakımdan zenginleştiriliyorsunuz. Cömertliğiniz Allah'a şükran nedeni oluyor. Yaptığınız bu hizmet yalnız kutsalların, kendini Allah'a adamışların eksiklerini gidermekle kalmıyor, birçoklarının Allah'a şükretmesiyle de zenginleşiyor. Allah bizi böylesine büyük bir ölüm tehlikesinden kurtardı. Daha da kurtaracaktır. Umudumuzu ona bağladık. Siz de dualarınızla bize yardım ettikçe bizi yine kurtaracaktır. Öyle ki Birçok kişinin dualarıyla bize sağlanan lütuftan ötürü, birçoklarının ağzından bizim için Allah'a şükranlar sunulsun. Bütün bunlar sizin yararınızadır. Böylelikle Allah'ın lütfu çoğalıp daha çok insana ulaştıkça Allah'ın yüceliği için şükran da artsın. Bizi her zaman Mesih'in zafer alayında yürüten, O'nu tanımanın güzel kokusunu aracılığımızla her yerde yayan Allah'a şükürler olsun. Çünkü biz hem kurtulanlar hem de mahvolanlar arasında Allah için Mesih'in güzel kokusuyuz. Mahvolanlar için ölüme götüren, cehennemine vesile olan ölüm kokusu, kurtulanlar içinse yaşama götüren, cennetine vesile olan yaşam kokusuyuz. Titus'un yüreğinde sizin için aynı ilgiyi uyandıran Allah'a şükürler olsun. Çünkü Titus, yalnız ricamızı kabul etmekle kalmadı, size derin ilgi duyduğu için kendi isteğiyle yanınıza geliyor. Her şeyden önce şunu öğütlerim. Allah yoluna tam bir bağlılık ve ağır başlılık içinde sakin ve huzurlu bir yaşam sürelim diye, krallarla bütün üst yöneticiler dahil bütün insanlar için Allah'a dilekler, dualar, yakarışlar ve şükürler sunulsun.